Seslendirenler Ahmet Vural Arısoy Fırıncı Savaş Bayındır Yaşlı Adam Serkan Öztürk Selamünaleyküm. Aleyküm Aleyküm selam Ahmet abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Var mı taze ekmeğin? Abi beş dakikaya kadar çıkar. Biraz bekle istersen. Olur olur. Şurada beklerim. <gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur emmi. Ee, ekmeklerimi almaya geldim. Benim ikizler acıkmışlardır. Seninkiler hazır emmi. Şöyle bir otur soluklan. Ben hemen vereyim ekmeklerini. Aa, peki oğlum. Peki. Ben oturayım şöyle. Ahmet abi. Senin ekmekler de hazır. Alabilirsin abi. Buyur. İyi de bu ekmeklerin şekli değişmiş. Baksana taş gibi olmuş. Bayat değil mi bunlar? Ya abi kusura bakma. Yanlış poşeti vermişim. Onlar eminin ekmekleri. Ne demek yani? Adamcağıza bayat ekmek mi satıyorsun? Abi kendisi istiyor. Çok fakir olduğundan yarı fiyatına veriyorum bayat ekmekleri. Allah Allah. Kimmiş bu adam? Kore gazilerindenmiş. Oğluyla gelini trafik kazasına vefat edince... ...ikiz torunlarını yanına almış. Yıllardır onlara bakıyor. Çok az bir maaşla. Şey aradaki farkı ben versem Hiç olmazsa bugün taze ekmek yeseler olur mu? Olur tabi abi Emmi bak bugün çocuklar için sana pasta gibi ekmek vereceğim Ya Allah senden razı olsun evladım Bugün onların doğum günü olduğunu nereden biliyordun?